Halis Şimşek, kalaycı ustamız, Tarsus'ta e, emekliler kahvesinin orada rastlamıştım. Yanına gidip böyle böyle çok güzel e, fotoğraf olacaksın, fotoğraflarını çekebilirim diye izin alıp onun birkaç saat fotoğraflarını çekmiştim. Bu çektiğim fotoğraf yaklaşık 10-12 yıl, yıllık bir fotoğraftı. O zaman gençti Halis Ustam, şimdi bayağı yaşlı. Onun fotoğraflarını çektim ve bir hafta sonra fotoğrafını bastırıp götürdüm. Kendisine verdim. Ve çok mutlu olmuştu. İlk defa fotoğrafım geldi Canan Hanım demişti. Bu tür şeyler insanı etkiliyor.